Günaydın. Salı gününe bir sivil toplum kuruluşunun başlattığı kampanyayla başlıyoruz. Kampanyanın sahibi cezasızlıkla mücadelede güç birliği ve Adalet Bakanlığı ve Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na sesleniyor bu kampanyasında. Cemal Temizöz suçsuzsa 21 insanı kim öldürdü? 1993-95 yılları arasında Şırnağ'ın Cizre ilçesinde yüzlerce cinayetin yanı sıra Temizöz davası kapsamında görülen 21 insan öldürüldü. Olayın üzerinden 22 yıl geçti ve açılan dava kapsamında 47 duruşma görüldü. Bugüne geldiğimizde söz konusu 25 kişinin zorla kaybedilmesi ve yasa dışı keyfi infaz edilmesiyle suç işlemek için örgüt kurmak suçlarından 47 duruşmadır yargılanmakta olan davanın en önemli sanığı emekli jandarma Kıdemli Albay Cemal Temizöz hakkında 18 Haziran 2015 tarihli duruşmada Savcı Hasan Ali Arkan. Tanıkların ifadelerinin ve olaylarla ilgili kesin ve inandırıcı ve vicdani kanaate uygun delil bulunmadığını savunarak 8 sanığın ayrı ayrı beratı talep edildi. 5 Kasım'daki karar duruşmasında bu talep hükme bağlanacak. Bizler yakıcı bir süreçten geçtiğimiz bu günlerde kamuoyunun dikkatini 1990'lı yıllarda Şırnağ'ın Cizre ilçesinde işlenmiş olan cinayetlerden doğrudan sorumlu tutulan bu şahsın yargılandığı davaya çekmek için soruyoruz. Türkiye'de kolluk kuvvetleri tarafından işlendiği iddia edilen suçların cezasız kalması geleneği devam ediyor. Cezasız bırakılan her suç bir yenisini çağırırken 1990'lı yıllarda yüzleşmedikçe ve katliamların failleri yargı önüne çıkarıp adil bir şekilde yargılanmadıkça aslında faili belli olan faili meçhur cinayetler artmaya devam edecek. Böyle bakıldığında kolluk kuvvetlerinin toplumsal olaylarda Aşırı, orantısız güç kullanımı, Roboski, Gezi Protestoları, Reyhanlı, Antep, Diyarbakır, Suruç ve Ankara bombalı saldırıları ve Cizre, Diyarbakır, Merkez ilçe, Varto, Silvan, Yüksekova, Beytüşşebap ve Nusaybin'de yaşananlar hesaplaşılmayan ve cezasız kalan bu cinayetlerin devamı olarak görülebilir. Temizöz davası da dahil bu dönem işlenen devlet suçları ile ilgili açılan bir dizi dava, 1990'lı yıllarda devlet içerisinde gayri resmi bir statüyle faaliyet gösteren jandarma istihbarat ve terörle mücadele biriminin yani JITEM'in bir parçası olduğu kirli savaş operasyonları ile hesaplaşmak için önemli bir imkan sunmaktaydı. Fakat son dönemde beraatle sonuçlanan davaların da gösterdiği üzere bugün farklı bir siyasi irade söz konusu. Kısa süre öncesine kadar haklarında güçlü iddianameler hazırlanan ve ağır hapis cezaları talep edilen insanlığa karşı suç işledikleri iddiasıyla yargılanan komutanların bugün teker teker aklandığını görüyoruz. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin aşağı ölçek köyünde Nisan 1995 tarihinde nezir tekciyi zorla kaybettiği için canavarca his ile veya işkence ve tazip ile kasten öldürmekle suçlanan Yarbay Kemal Alkan ile emekli albay Ali Osman Akın, Eylül 2015'te beraat etmişlerdi. Mardin'de 1992-94 yılları arasında 13 kişiyi yargısız infaz etmek iddiasıyla yargılanan Musa Çitil, Mayıs 2015'te Çorum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2013-50 esas sayılı ve 2014-118 numaralı kararıyla beraat etmiş, ardından geçtiğimiz Ağustos ayında da terfi ettirilerek Diyarbakır İli Jandarma Tugay Komutanı olarak atanmıştı. Keza Silopi'de altı köylünün zorla kaybedilmesiyle ilgili yargılanan emekli Tuğgeneral Mete Sayar Temmuz 2015'te beraat ettirilmişti. Aynı akıbet Temizöz davası içinde kapıda. Zira dava sanıkları olan dönemin Cizre İlçe Jandarma Komutanı emekli Albay Cemal Temizöz, eski Cizre Belediye Başkanı ve korucu başı Kamil Ata, Kukel Atak, Tamer Atak, Adem Yakın, Fırat Altın, Abdülhakim Güven Hıdır Altuğ ve Burhanettin Kıyak hakkında davanın son duruşmasında savcılık tarafından beraat istenmiştir. Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2015-47 esas sayılı dosyası üzerinden devam eden davada beraat talebi Cumhuriyet Savcısı Hasan Ali Erkan tarafından yapıldı Böylesi bir resmi aklama süreci karşısında bizler sorumluların cezalandırılmasını, mağdur zararlarının giderilmesini ve toplumun hakikati bilmesi için 5 Kasım'a kadar hep beraber ısrarlı olarak bir kez daha devlete soruyoruz. Cemal Temizöz suçsuzsa 21 insanı kim öldürdü diyor cezasızlıkla mücadele güç birliği bu kampanyasında. Özge Bora'nın kampanyası ile devam ediyoruz şimdi. Otizmli çocukların tedavi için kullandıkları ilaç vitaminlerin sigorta kapsamına girmesini istiyoruz diyor. Ayrıca her otizmli çocuğa yapılması gereken DMSA ile idrarda ağır metal taraması için de yine sigorta kapsamına girmesini istiyoruz demiş kendisi. Biz otizmli ebeveynler olarak devlet tarafından kendi kaderimize terk edildik. Kendi imkanlarımızla tedavi masraflarını ve ilaçlarını karşılıyoruz. Otizm tedavi edilmez bir rahatsızlık değil. İlaçları ve vitaminlerini alma imkanı olduğu takdirde gelişmeler bütün dünyada görülmüştür. Ancak çok masraflı bir yol ve devlet bu konuda bizi yalnız bırakıyor. Kendi imkanlarıyla yurt dışından ilaçlar getiriyoruz. Lütfen imzalarınızla destek olun, sesimiz olun diyor Özge Bora bu kampanyasında. Ve şimdi de Bursa'dayız. Gürhan Bilget'e kulak veriyoruz. Demiş ki kendisi Bursa Vali, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, Bursa Emniyet Müdürlüğü, Bursa Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, UKAME, Bursa Halk Otobüsleri Odası ve Burulaş artık sesimizi duyunduyor. Bursa'ya yeşil otobüs istemiyoruz. Bursa Özel Halk Otobüsü ibaresiyle Burlaşla birlikte işletilen otobüslerin, bir muayene denetimi ve emisyon ölçümü yapılmasını, iki sürücülerinin rutin ve aylık olarak psikoteknik incelemeden geçirilmesi ile ilgili belgelerin denetlenmesini talep ediyoruz. Esas ile çevre ve insan sağlığının korunması için ilgili kanunlarca düzenlenmiş nizamın korunması ve selameti için yukarıda zikredilmiş kontrollerin yetkili mercilerce yapılarak trafiği ve insan yaşamını tehlikeye atan sürücülerin caydırıcı cezai yaptırımla engellenmesini, çevre ve insan sağlığı için risk oluşturan araçların trafikten men edilmesini talep ediyoruz. Bursa böyle çağ dışı bir toplu taşıma aracını hak etmiyor, diyor Bilget bu kampanyasında. Ve geldik Salı gününün son kampanyasına. Bunun için Ankara'dayız. Ankara'nın toplu taşıma sorunu. Kampanyanın sahibi Hande Sayın. Diyor ki, çay yolunda oturanlar bilirler Akşam bir işleri olduğu zaman taksiden başka hiçbir seçenekleri kalmaz. Hele de Çay Yolu 2. Alaca atlı Yaşamkent civarlarındaysanız taksi ile ulaşım Ankara'da muazzam pahalı ve her zaman yanınızda o kadar para yoksa aracınızda yoksa ne yapacaksınız? Sokakta mı yatacaksınız? Artık seçeneğiniz olmalı. Her metropolde, her modern dünya şehrinde olduğu gibi günün her saati ulaşım her Ankaralının hakkı. Gece ulaşımı istiyoruz. Sabah 5'te çalışmaya başlayan toplu taşıma araçları istiyoruz. Aynı İstanbul'daki gibi gece 12'den sonra da çalışan otobüs dolmuş ve metro istiyoruz. Gecenin ikisinde uçaktan inip evimize gidebilmek istiyoruz. Havaalanlarındaki koltuklarda sürünüp sabah öylece işe gitmek zorunda kalmadan diye sesleniyor Melih Gökçe'ye.